Şöyle bir itiraz gelsin hocam, ona peki nasıl cevap vereceğiz? Biz mesela çocuk yetişmesiyle ilgili, ailemizin korunmasıyla ilgili yer yer nasihatler ederken, sizin zaten nasihatlerinizden bahsederek söylüyoruz. Müslüman bir çevre oluşturun diyoruz. Sizin gibi olmak olmak istediğiniz tarzda insanlarla bir arada olun diyoruz. Mesela kardeşimiz diyor ki, yok çevremde böyle bir insan diyor. Bu da tartışılabilir tabi. Peki hem çevre yok bir taraftan çevre bul diyoruz. Yeni dönüş yapmış biraz önce dediğiniz çevre gibi. Çevre bul diyorum ama 5000 bin kişi bul demiyorum. 15 bin kişi bul demiyorum. 300 aile olun demiyorum. Yahu çevre niye çevre çevrek bir bakalım ya sözlükte. Çevre benim eksenim değil mi hocam? Hı. Benim çevrem değil mi? Siz benim çevremdesiniz. Sen de benim çevremdesin. 3 e, kişi bir çevreyiz burada işte bir, bir çevreyiz. Yani benim hanımım, benim kocam, benim oğlum, benim kızım, benim dünürüm bir çevreyiz zaten. Yani çevre deyince bakanlık düzeyinde bir çevre, çevre bakanlığı düzeyinde anlamayacağız bunu. Benim baktığımda göreceğim üç kişi, o da bugün olmayabilir. Bir sene sonra olacaktır. Bir de şöyle bir sıkıntı var hocam. Şimdi hep çevre arıyoruz, aradıklarımızda. Bizi çevre arıyor zaten. Ben o çevre miyim sorusunun cevabını vermiyoruz. Şimdi ben salih kimseler olsun etrafımda diyor. E salih miyim ki salih kimseler olsun etrafımda? Yani ben iyi insan arıyorum ya, teşbih için bunu söylüyorum. İyi miyim ki iyi arıyorum. Ben iyilik mücadelesi yapıp, nedir mesela? Kaba sözlerimden iki sene içinde feragat ettim. Kaba söz kullanmıyorum. İyileşmeye gidiyorum. Pintiydim. Düzeldim. Tembeldim. Çalışmıyordum. Çift mesai yapmaya başladım. İnfak etmiyordum. infak ediyorum. Eşimi üzüyordum. Eşim diyor ki alt aydır mübarek sanki zemzemle yıkandı diyor. E tamam hocam çevre oluşturuyorum işte. Yani ben... Iğlamur ağacı gibi böyle bir koku salmaya başlayınca insanlar gelecek zaten benden çiçek toplamaya. Ama kavak ağacı gibi durduğum bir yerde niye insanlar gelip benden çiçek yok ki senin çiçeğin ne toplayacaklar? Zaten hocam İslam'ın e, o Kur'an ifadesiyle fevç, fevç e, yayılmasının nedenlerinden bir tanesi de Peygamber Efendimizin o duruşuydu yani evet. o çevre Asadın oluşturma. Bir kişiye inzal oldu Kur'an. Kendi çevresini kendisi oluşturdu. Tabii. Yani başlangıçta da güler yüzlüydü, mütevessim bir insandı, cömert bir insandı, vefalı bir insandı. Tüm bu vasıfları kendisinde topladığı için yavaş yavaş yani biz eğer o hani peygamber efendimiz, rehberimiz, önderimiz diyoruz. Ve o, onun gibi en azından birkaç vasfını o, yaklaşık olarak hayatımızı geçirebilsek. İfade buyurduğunuz gibi yavaş yavaş çevreyi bir çevre soru edilen, edilen olacağız. Evet. Sefer. Bize çevre, yani hicret edilen tip olacağız. Akif'in söylediği gibi ya sen İslam'ı öyle yaşa ki seni öldürmeye gelenler sen de dirilsinler. Burada yalnız çok önemli bir şey yapalım. Şimdi Nuh Aleyhisselam'ın bu mücadelesi ne kadar sürdü bu çevre oluşturma mücadelesi? 950 sene. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çevre oluşturma süreci 23 sene sürdü. Rahmetellil alemin olduğu halde. Yani bunu 3 haftalık yoğunlaştırılmış bir kampta becerebileceğini zanneden insan e, cahillik ediyor. Yani benim boyun postum bu kilom 60 sene de bu hale geldi. İnsanların fiziki gelişimiyle kültürel ve dini gelişimi arasında çok fark yok üstadım. Yani din de böyle insanda bir günde heyecan olarak olur. Balon gibi şişer bir günde. Mesela on tane genci bir araya alıp onlara heyecanlı, hamasetli bir saatlerce konuşup haydi şimdi uçun bakalım deyip dağdan atabilirsin. Ama olgun bir Müslüman böyle yetişmez. Benim babam çok hafızlar yetiştirdi biliyorsunuz. Yani yüzlerce hafız yetiştirdi. Bir gün dedim ki şu anda meşhur olan bir zat, e, medyada ismi biliniyor. 60 günde hafız olmuş baba dedim. Dudak büktü. Espri için dedim ki kıskanmaya gerek yok baba oldu oldu dedim. Ben dedi yüzlerce hafız yetiştirdim. 8 aydan kısa yetişmiş bir hafız dedi. Kolay unutur dedi. Bize unutmayan hafız lazım dedi. Onun 60 ayda dedi takviye yapması lazım o dedi. Sen de hafızsın Salih. Yani çabuk ezberleniyor bazen ama unutulmaması için ömür veriyorsun sonra. Dolayısıyla ağaç gibi büyümek başka, balon gibi şişmek başka. Din de böyle insanda. Yani mesela senin beş tane çocuğun varsa Salih. Eline iki üç çikolata paketi aldın mı onlara neyi yaptıramazsın? Her şeyi yaptırırsın. Ama karakter haline getirmen için ondan istediğin şeyi... Bir zaman lazım. Çocuğun gelişmesi lazım. Öyle değil mi? Dediğim kesinlikle, yanlış mı yani? Bir şey. Yani bir işi yaptırmak kolay, karakter haline getirmek zor. Din olarak da mesela pek çok kardeşimiz namaza başlıyor, hanımefendiler tesettür, peçe böyle dolaşıyor. İki ay sonra başka biri oluyor ama. Neden? Çünkü yerleşmemiş bir, karaktere dönüşmemiş bir e, dönüşüm yaşıyor. O dönüşüm de dönüşüyor sonra tekrar. Ashab-ı öyle olmadılar ama. Nefes nefes ne, ne diyor mesela? 10 ayet aldık peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem sanki böyle bir ekmek almış gibi gittik hazmettik onu geldik 10 ayet daha aldık diyor. E, din de böyle ciddi bir şekilde zamana e, yayılmış sabreden, çatlamayan. Mesela e, Riyaz-ı Salihini 3 yıllık bir takvim. E, sürecinde aileye yerleştirmiş olan lazım. Mesela biz Riyaz-ı Salih'ini çok tavsiye ediyoruz ya, e, soruyorlar ne kadar da okuyacağız? Diyorum 1800 hadis var Riyaz-ı Salih'inde yaklaşık olarak. E, her gün 3 hadis okusanız işte bu, hocam o kadar ya ilacı sen yani bu kadar ilacı bir günde yutayım iyileşeyim diyemiyorsun. Riyaz-ı Salih'in bir ilaç. Mesela i̇hya ülüm Dini okuyanlara hep bu benzetmem dikkat çekmiş de Geri Yemeklerden sonra birer sayfa alınır falan diyorum. Yani nasıl ilaç yemekten sonra alınıyor. Hayat böyle hocam. Meslek bir haftada öğreniliyor mu? Mümkünsüz. Yani bir marangoz gidiyor. Gece gündüz çalışıp bir hafta sonra bir marangoz oluyor. Mümkün mü bu? Mümkünsüz. Bilgisayar bir saatte öğreniliyor mu? Mümkün mü? Yani on parmak böyle onunu koyuyorsun parmaklarının. Sonra geliyorlar bir şeyler şifreliyorlar sana on parmak yazıyorsun. Böyle bir şey yok ya. Din niye olsun ki? Kaldı ki din on parmaktan zor, marangozluktan zor. Yani şeytanın on binlerce yıllık birikimine karşı bireysel olarak sen dindar olma savaşına giriyorsun. Rakibin binlerce senedir bu işte uğraşıyor. Sen de 15 yaşında başladın namaza. Yani insaf, acele bu işin zannediyorum ciddi bir katili. Acelecilik katili. Ve her tuttuğun elinde olacak diye bir kural yok. Yani ben bunu tuttum avucumun içinde. İnsanı böyle tutamazsın. Eşini böyle tutamazsın. Çocuğunu böyle tutamazsın. Yani burasından tutacaksın. Biraz sonra yakasına asılacaksın. Elinden tutacaksın ama bu 10 seneyi bulacak belki. Sabırsızlık ve tama fazlalığı yani tabiatı diyelim. Tabiatı bu büyük e, tabiatı birden yudumlamaya çalışmak, boğulmaktan başka bir şey değil. Benim burnumdan girecek oksijen oranı belli. İşte biz burada deniz kenarındayız, İstanbul Boğazı'ndayız. Şu bir on sene yetecek kadar oksijen alayım buradan desem, şu boğazın temiz sularından biraz yudumlayayım desem, bunun sonucu ne sali? Ölüm. Fazla oksijen de alamazsın, Hı. ciğerlerin patlar. Yani balon gibi bir ciğerimiz var bizim. Şiş, şişmesinin de bir sonu var. Mesela <gülüyor> diye en fazla o 50 saniye çekebilirsin içeri. E bu temiz oksijenden alayım fazla diyemiyorsun. Dinde böyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuyor mu? Dikkat edin din çok güçlüdür ve ağırdır. Evet. Hızlı girerseniz <gülüyor> ezer sizi din. Ya din insanı ezer mi? Bu sözü yani hadis olduğunu söylemeden Dinsizi ezer cümlesini medyaya yaysak. Bunu kim söylemiş olabilir? Max söylemiş olabilir değil mi hocam? <gülüyor> Din afyondur diye bir <gülüyor> yazı var. <adam>. Yani bunu Lenin <gülüyor> söylemiş olabilir. Mao söylemiş. Gerçi bu gençler Mao'yu da bilmiyorlardır. <gülüyor> yani bunu dinsiz biri söylemiş olabilir. E, Efendimiz sallallahu aleyhi hem sayın hadiste ne buyuruyor? Dikkat edin. Dine hızlı giriş yapmayın. Hızlı mesela adam ne yapıyor Allah yolunda oturmayacağım ben diyor Efendimiz bu Ebu İsrail ne böyle duruyor diyor Efendimiz Ya Allah Allah yolunda hep ayakta duracakmış diyor Efendimiz ona ne buyuruyor otur be adam diyor Allah'ın senin böyle tür yeminlerine ihtiyacı yok diyor halbuki adam iyi niyetle yani evet. bir yürüyeyim bir daha cennette soluğu alayım diyor yani bu tabi liberalleşme cıvıkma ...sulandırma, dini kendine göre şekillendirme anlamında değil. O ayrı bir hastalık. Ama ilacı doktorun tarif ettiği gibi kullanma. Mesela namaza başla, beş vakit kılama. E benim on senelik kazam var. Ya On senelik kazayı on günde kılarsan sen namaza ebedi soğursun. Kılamaz ki zaten. İyi pişmesi lazım arada. Yoksa i̇şte, e, yani halsiz kalır ölür gider. Dinin ezdiği insan bu işte. Sabaha kadar namaz kılma. Yedi saat uyu sabah namazı kaçırma. Bir zaman sonra teheccüde başlarsın. Bir zaman sonra teheccüdle beraber kaza kılarsın. Plansız, programsız dönüş de yok, yürüyüş de yok. Bazı hoca kardeşlerimiz esasen Şeyh Efendi olmadığı halde bir şeyhin bir yerdeki temsilcisi olan biri, o insanı çabuk kurtarayım diye, alkolden tövbe, şundan tövbe, tövbe, tövbe, çabuk şu kadar zikir, on bin kelimeyi tevhid, iki gün sonra o adam yoktur. Böyle bir plan yok. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, bana ne diyorsun ya Resulullah, çabuk söyle yapacağım hepsini diyene, hadisi hatırlayalım, kelime-i şahadet getir, tamam onu getirdik. Namaz kıl, Ramazan gelince oruç tutarsın, Malın varsa zekat verirsin, bak ya Rasulullah, başka bir şey yapmam ha dedi adam değil mi? Yahu şimdi bunu mesela ben başka bir şey yapmam ha dese bir adam, o zaman Müslüman olmayacaksın deriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Kad efleha in sadaka. İn sadak. Dediğini yaparsa kurtuldu buyurdu. Kur'an'ın bazı emirlerde üslubu da bu hocam. Yani tedrici olarak bir yasak gelecekse eğer mesela içkinin yasaklanmasıyla dinin ezmesi dediniz ya. İnsanlar belki ilk son emiri ilk emir olarak gelse belki ama bilemiyoruz. Efendimiz şimdi buyuruyor ki bunu kurallaştırmış. Bir şeyi emrettiğimde gücünüz yettiği kadar yapın. Yasaklayınca bir şeyi anında bırakın buyuruyor. Mesela içkiyi iç iki yıl içinde bırakarım diyemez insan. Çünkü bunun hiçbir hayrı yok. Evet. Bu ölüm yani ölme bugün diyor sana. Kumarı bir program dahilinde yavaş yavaş önce piyangoyu bırakalım falan böyle deyip bırakamaz. Allah'ın haramlarında tak elektrik kesilecek. Ama kaza oruçlarıydı, kaza namazlarıydı, umreydi bunları planla yapacağız. Çünkü gücün yetmez buna, iş yapmaya gücü yetmez insanın programsız olursa. Fakat kötülüğü zaten aleyhine yapıyorsun. Mesela örnek olsun e, aile örnek olan mesela e, küs olan insanlar e, küslükleri devam ettiği sürece babasıyla, kayınpederiyle, kayınanasıyla ölse de ya da kandil gecesi de olsa o sevap kazanamıyor mesela değil mi? Berat gecesinde Efendimiz Allah aleyhi ve sellem Herkes affoluyor alkolikler ve küs olanlar kalsın buyuruyor allah Teala e dolayısıyla alkolü o gün bırakman lazım ebedi bırakman lazım dolayısıyla on kişiyle küssün ile da barış çünkü bu zor bir şey değil ama ona e, her birine elli bin dolar yetmiş bin dolar borcun var bu bir ödeme takvimi bunu bugün ödeyemeyeceğin belli bir şey fakat ödeme takvimi planı yapabilirsin değil mi yani ona dersin ki seninkini iki yıl içinde ödeyeyim. Getir senetleri imzalayayım. Sana çekini bir yıl içinde vereceğim. Bir planlama yapılabilir. Kötülükte planlama olmaz ama. Tak elektrik kesilecek. Yani şer akıntı kesilecek. Yani elektrik çarpıyor beni. iki yıl içinde bu çarpıntıdan kurtulayım diyemiyorsun. Elektrikten kaçıyorsun gibi olması lazım. Sen ne diyordun sadece? Hoca şimdi? Ee, hocam. Belki bölümü kapatırken son bir soru olarak da gelebilir diye düşündüm ben. Bize de bazen soru geliyor ya, ya ben zaten çevrem kötü olduğu için bu ortamdan çıkmadığım için bu günahları bırakamıyorum. Hani biz evet kendimizi biz düzeltelim öyle bedavadan hani bir yere zıpladık tuşa bastık her şey düzeldi bu olmayacak. Önce biz bulunduğumuz yere e, hicret edilesi hale getirmemiz gerekiyor dedik. Ama öyle kardeşlerimiz de var ki, özellikle mesela e, gençlerden diyelim, e, ya ben bu ortamda günahtan kaçamıyorum zaten diyor. Ben de micret etmeyeceğim. Hani 99 kişinin katili de var ya hocam. İstisnai bir kişi bulunur ama ona diyoruz ki kaçamıyorum sözün, kaçmak istememenden kaynaklanıyordur. Şimdi mesela e, meyhane bulunan, bir sokaktan camiye geçiyorsun. Dolayısıyla eski alkol hep aklıma geliyor. Ya da sigara bırakanlar da bu hep mesela. O yüzden ben diyorum ki sigarayı bırakmakta samimiysen sigara içen arkadaşlarından uzak duracaksın. Yani bir günde olmaz ama on günde dönüşüm sağlanabilir. E, bu konuda henüz dönüşüm yaptığı net iyileştiği konusunda Köklenme yok o kimselerde. Biz karar verip, kararı uygulamayı bir nokta görüyoruz. Sonuçlarını görmeyi ikinci bir nokta görüyoruz. O ikinci nokta beş sene sonra olacak belki. Ama sen yılmadan devam edeceksin. Dolayısıyla bu sözler şeytana verilmiş tavizlerdir. Kurtulamıyorum, değiştiremiyorum. Şeytana verilmiş tavizlerdir. Allah razı olsun hocam. Ee, yani o zaman şöyle özetleyeyim ben. Biz ailemiz için her türlü fedakarlık yapmaya hazır olacağız. Çocuklarımızın eğitimi... Melekler buna inanacak. Evet. Yani günün birinde evet hicret edebileceğimiz bir yer olursa bugün böyle bir yer yok dedik. Her yer aynı artık dünya bir köy haline geldi. Ama olduğunda allah Teala bizi hicrete hazır görecek. Şimdi melekler bizim kalp damarlarımızda dolaşan şeyleri görüyor anlıyorlar mı Allah'ın evet. anlıyorlar. Dolayısıyla samimiyet ölçüsünü melekler yapıyor. Biz istediğimiz kadar slogan atalım. Yani ha gideceğim, geleceğim, uçacağım. Yani melekler görüyor senin ne yapıp yapmadığını. Dolayısıyla yapabileceğimiz şeyleri göreceğiz. Evimizi düzeltmeye çalışacağız. Ee, karşımıza eşimiz çıktı, kocamız veya hanımımız neyse Lut Aleyhisselam'ın da karşısına çıkmıştı. Firavun'un karşısına da çıkmıştı. Mümin karşıya çıkıyor. Kafir öbür tarafta. Bunları da tespit edeceğiz. Yılmayacağız. Sabredeceğiz. Zamana yayacağız. Allah küçücük yaptıklarımıza büyük sonuçlar verecek. Biz evimizde dönüşüm yaptığımızı meleklere gösterince dönüşmüş şehirler var gibi hissedeceğiz bu sefer. Ama buna rağmen mesela işte örnek verdik. Açlık var. açlıkta ölündemiyor ölün demiyor Allah. Karnımızı doyuracağımız yere gideriz. Ona göç diyoruz zaten. Hicret öyle yapabiliriz. Siyasi zulüm var. Gidebiliriz. Ama dünyanın hiçbir yeri sıfır sorunlu değil. Bunu bilmek zorunda. Bunu bilerek veririz. karar geçer. Gayet iyi anlaşıldı. Allah razı olsun. Elhamdülillah. Elhamdülillah.